Sabahlar Sabahlar Modern Sabahlar, sabahlar. 8.28 oldu saat Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Fahin Öğünçü stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk günaydın. Oktay'ın yokluğuyla bizi birbirimize bağlayan şeyin e, Oktay olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Evet yani dünkü görüşmeler, görüşmeler, müzakereler mi diyeyim artık? Sonuç verdi araya çok insanlar girdi. Evet. Yani siz oktay Eşit siz beraber bir şeyler yapabilirsiniz falan diye. Biz de kimseyi kıramadık ve denemeye karar verdik. Bir kez daha denemeye karar verdik. Bir kez daha deniyoruz. Yani aslında dün gece geç saatlere kadar programa gelmemeyi düşünüyorduk da 11.30'da benim telefonuma uyudun mu diye bir mesaj geldi. Ben de baktım Fahir'den gelmiş aradım konuştuk. CMEK verdi. Evet. <gülüyor> uyudun mu mesajı her şeyi değiştiriyor. <gülüyor> ne kadar şey bir mesajdır o ya. Ne kadar derin bir mesajdır. Bak sen uyudun mu? Evet <gülüyor> uyumadım ama yani. Uyudun mu? Buradan genç kızlarımızı özellikle seslendim. Yani erkekler bu uyudun mu mesajını çok almıyorlardı da. Uyudun mu mesajında yazılacak tek şey. Sessizlik. zaten yani sabah yazarsınız uyumuştum <gülüyor> diye yazarsınız. Ya evet. O gece uyudun mu ya? Hayır uyumamıştım dediğin anda başına gelecekler var. İşte başına geleceklerden biz sorumlu değiliz. Bizden evet, çıktılar. Sen sorumsun ve başına gelen her şeyi de hak eden insan konumunda düşürürsün kendini dakikasında. O yüzden yani şu dakikalarda telefonlarında uyudun mu mesajı gören hanımefendiler. Neyse ki o mesajı gece görmemişler. Bir de mesela arada uzun süre geçtikten sonra gelen naber mesajları var. Naber neler yapıyorsun? Hiç öyle bir aramıştım. <gülüyor> Ay neyse. Ne tehlikeli bir dünya bu. Vallahi var ya ya sürekli aportta olmak zorundayız sevgili dinleyiciler. Kadın erkek hiç fark etmeden aportta bekleyeceğiz. Maalesef öyle. Yani aportta bekleyeceğiz. Neyin nereden geldiği şey hiç belli, hiç, hiç belli olmaz. Evet. En güzeli 5'den sonra telefonu kapatmak. Ay saat 10'dan sonra antemiz. kapat Egeciğim. Saat 10'dan sonra. Ha tabii doğru. Zaten ne demişler? Akşam 10'dan sonra sabah 10'dan önce kimsenin evi ne yapılmaz aranmaz. aranmaz. Bir de şöyle bir laf vardı Amerikalıların lafı. Gece 2'den sonra hiç hayırlı bir şey olmaz. olmaz. Ne, kadar ne kadar yapalım, güzel Evet çok Hele şey. uyudun mu mesajı 2'den sonra geliyorsun. Yani. Ee, uyu yani neyse sinirlenecektim şimdi <gülüyor> sinirlenmeyeyim. Ee, bakalım neler var Neler oluyor neler bitiyor dünyamızda demedin Benim de vallahi şeyim bozuldu Bana bu aralar hep gece mesajlar geliyor biliyor musun Gece mesajları Hayırlara yani zamanda... vesile olsun hiç far... şey yapmıyorsun Paylaşmıyorsun bizden Yani bürgeyi mesela çıldırtacak şeyler olabilir ama Mesajların içeriği hiç öyle olmadığından ne? Mesela böyle on bir buçuk ting ting Diye mesaj geliyor Üç hani kilo mu <gülüyor> 15 dilim antrikot 5 kilo hamburger kıyması diye mesaj geldiği için <gülüyor> Şey olsa Ne derler böyle bir metresim olsa benim. <gülüyor> Üç kilo antukat <gülüyor> memeler antika falan gibi böyle bir şeyler olsun. Valla aranızda çok güzel bir şey. Gerçi Çin çok kısıtlı bir sohbetiniz olurdu evet, ama doğru. hep et sohbetleri, hep et sohbetleri. Bir de bizim tavukçu var ya ben onun karısını merak ediyorum ya. Gece yağıyor değil mi onun da mesajları? Gece yağıyor ya. Bir de sürekli olarak bir esprili mesaj yolluyorduk biz bir ara. Tavukçuya espri mi yapıyorsunuz? Ya işte Oktay'la aramızdaki espriyi bir gün tavukçuya da kaydırmak zorunda kaldık. Ha şey gibi mi? Üç günü mektir, kitabım, kitabım, tavım, memem falan gibi. Adam da yazık yani yazık. O da işte ekmek. Vallahi, ekmek. <gülüyor> i̇şte görüyorsunuz. <gülüyor> Kansına böyle. İşte, i̇şte bu manyaklarla uğraşıyorum. Valla yazık hakikaten. Valla yazık, billahi yazık. Ee, sevgiliye prim. Hmm, Sevgili prim mi? Evet. Ee, mutsuz çalışanların daha verimli çalışmasını sağlamak için ofis ortamında sevgili bulana 180 dolar prim ödemeye başladılar. Ofis ortamında sevgili bulana? Evet ofis ortamlarında sevgili Yasak ciddi. değil mi o ya normalde? Normalde yasak değil. Çin'de serbest. Ha. Yani mesela normalde de bazı yerlerde işte böyle uyuşturucu tip bir şeyler yasak ama bazı yerlerde serbest. Serbest gibi. Onun onu... gibi. Burada bir de teşvik. Teşvik. Teşvik primi var. Peki... Her sevgili başına tabii ki 180 dolar eğer onu sonra merak ediyorsan. Yani bu iş verimini arttıracak iş İş verimini yani. nasıl arttırır biliyor musun? Ne Haber herhal herhal her, her, her falan diye yapan. Aa, kafa tır tır çalışan ortamlarda. Gerçi mesela değil? adam çalışıyor onun e, üstü kadın. Hı -hı. Ben en verimli şekilde çalışırsam amirimin gözüne girerim ondan Vallahi sonra flört etme halim olur. Dert olan göze girmek midir yoksa e, gönlüne, kendim, girmek, gönlüne girmek. girmek midir o da ayrı bir şey. E, şimdi e, Çin'in e, tabi bildiğimiz bir firmadır kendisi. Şimdi hiç kadın herhalde. personel çalıştırmayan bir işletme olarak istersen biz de bunu yapalım. Vallahi ben de ondan bir rahatsız oldum şimdi ha. Yani işletme dedim modern sabahlardan bahsediyorsun. Yok, dükkandan, dükkandan bahsediyorsan evet doğru. Öyle bir şey yapalım. Bakalım ne olacak. He. <gülüyor> Ofisde romantizmin getirisinin 180 dolar olmasına karar verdiler ki de bu da Türk lirası ile 324 lira gibi bir paraya tekabül ediyor. Gayet. Ee, ya ne olacak o romantizmde mesela iki ay bunlar bir şey yapsalar anca bir şık yemeklerini karşılar o para. Şimdi Çin'de bek bekarlar günü var. Ee, her yılın 11 Kasım tarihinde kutlanıyor. Biz kaçırdık Kaçırdık bunu. Çinbek. Ee, Çin bekarları sevgili içler. eğer açılımını çok merak edenler varsa... Ee, yalnız çalışanların mutsuz olduğunu ve işteki verimlerinin düştüğünü fark etmesiyle beraber oradan kafada bir... A şey. Yalnız yaşayanların yani adamın... evleri barklıları şey çok yapmıyorlar. Çok çakalmış. Ben şeyi düşündüm şimdi. Normalde saat 5 iş bitti falan herkes kaçar ya. Hı -hı. Bunlar nasıl olsa şeyiz falan. Neyi nasıl olsa gidecek burada. Zaten lört. gidecek yerimizle beraber bir yere geçiyoruz. Hatta orada cimri bir Çin genci olan Van Küşet eder. De ben şimdi çıksam gene bir akşam yemeğini... Bunun yerine ben işim varmış gibi davranayım burada. Akşam ne Akşam tabii dotlar yarız zaten falan diye. Daha da uzun dururlar onlar. Valla prim almak için şirket çalışanları var güçleriyle ve var olan tüm zevkleriyle çalışmaya başladılar. Nasıl kanıtlıyorsun şeyi? Neyi? Kanıtlıyorsun. <gülüyor> Nasıl kanıtlıyorsun müdüre çıkıp? insan kaynaklarına gidiyorsun herhalde. İnsan kaynaklarına Bizi gidiyorsun. Böyle böyle, ileriye yönelik. böyle fotoğraflar... ileriye yönelik olması şart değil. Romantizm, Romantizm ve bir ilişki tabii ki yeterli olacak. Karşısında mı? insan kaynakları. O zaman göreyim mi diyor? Yani o kadar değil de teşvik ettiğine göre, eğer kötüye kullananlar olursa tabii. tabii ki yarın öbür gün fotoğraf da isterler, delil de isterler. Lütfen bunu kötü yönde kullanmayalım. Teşekkürler. Peki. E, zarif ayaklar biliyorsunuz ki zarif ayaklar hayatımıza girdi. Hayatımıza girdi. Türkiye'ye zarif aya e, neredeyse ben getirdim Bu, diyeceğim ama. Bu senin ayaklarını görmeden önce ben dünyadaki bütün ayaklara deve ayağı gözüyle bakıyordum. Ama halbuki e, hiç de fahirin ayağı öyle değilmiş. Ne ayaklar varmış be dediğim yani, bir ayaktı evet. Ne ayaklar gördüm üzerinde adam yok ne adamlar gördüm ayanda. Bir taraftan bir Fahir'in ayağını göreceksiniz. Bir de benim çarşaf yırtan tırnaklarımla kendi ayaklarımı göreceksiniz. Yani işte gerçekten insanım demenin en güzel şekli. Zarif ayak deyince hakikaten aklıma ben... Aklıma ben geliyorum. Yani açık söyleyeyim. <gülüyor> Onu bir daha söylemek istiyorum. Zarif ayak deyince e, akla gelen isimlerden biriyim. Ama zarif ayak içinde e, Stilecho Üç... estetiği var. E, neler yapabildi? Ayak sporu mu? Hayır canım estetik ya. Ha, ayak estetiği. Aha. Şimdi ayaklar terleyenler için... Tabii ki yani benim de ayaklarım mesela çok güzeldir ama el diyorlar. Yani o da bir nazarlık terler. Onun için botoks yaptırıyorlar artık ayaklara. ha onu duymuştum ben ter bezleri. Ter bezlerine botoksu çakınca hiçbir şey kalmıyor. Onu biz acaba bizim dükkanda da mı uygulasak? <gülüyor> Olabilir neyse bu aklımızın bir köşesinde dursun. Ee, ayak bileği inceltme var. Mesela bazı benim ayak bileklerim zariftir. <gülüyor> Ama bazısının böyle konum oturaklı. Ama yani konum ayak bileği de insana güven verir. Yere sağlam basıyor hissini. Ee, e, tabii. Nasıl inceltiyorlar oradan? Fıtı fıtı alıyorlar herhalde. değil mi ya ayak bileği kilo... Le, ne, botok şey mi yapıyor? Ba bazı mi? zarif insanların da ayak bilekleri e, böyle insanda bir haşmet duygusu, bir... E, ...kallavi bir şey yaratıyor yani. Tabii canım şey yani... ...boynundan daha kalın ayak bile yol alma. Zaten bir insanın boynuyla orantılıymıştı. Doğru. Havuç içi de mesela orantılıdır. Burun evet. esas göstergedir. Rahat yürümek için ayak tabanınıza dolgu çaktırabilirsiniz. Ona benim ihtiyacım var galiba. Evet galiba ya. Galiba ben de onu diyecektim. Yani ama. o... İçe basıyorsun bir ya. Bir oyukluk var orada. Oyukluk dediğin o zaten... Her ayakta olan şey de... Her ayak de, bel böyle vermiş. Böyle bir... bayağı bir <gülüyor> Ahşap çalışmış yani orada. Ama senin orada evet ahşap çalışmış gibi olduğu için bir yamukluk var. Oraya tam böyle güzel basmasını sağlayacak dolgu çakabiliyorsunuz. Parmak kısaltmamız var ki sende çok gerekli olan. Çünkü bazı parmakların yani o sıralamayı bozuyorlar. Bazı parmakların benim diğer parmakların hakkını yiyor. Evet. Yani onun bozdukları için onu kısaltma yapalım. Parmak uzatma. Çünkü bazı parmaklıyı hakkı yenen parmaklılığını da uzatmak lazım. vermek lazım. Peki şey var mı orada? Belki başka dinleyicilerimiz de bu dertten muzdariptir de. Onlar bizim gibi açık konuşmuyorlardır. Tırnak ilavesi. Mesela evet. bazı ayak parmakları o kadar şey... tırnak tırnaklar mı diyorsun? Tipsiz yani üstünde tırnak namına Varmış bir şey gibi bir şey de aslında varlığı yokluğu bir diyorsun. Heh. Var mı tırnak ilavesi? Bakayım yok. Ama yani o tabii ki bir sonraki. Esası olsaydı çok güzel olurdu. Önce uzatın sonra tırnak ekleyelim diyorlardır ben. Vallahi böyle e, böyle bir şeyle e, karşımıza geldi estetik dünyası. Düşünen varsa düşünün deriz. Düşünen yoksa hiç gerek yok. Biz sizi öyle de kabul ediyoruz sevgili Erkekler dinleyicim. yaptırmıyordur herhalde. Çünkü tabii doğru aslında düşününce şimdi ayakları çirkin olan bir kadının evet. o ayakkabı dünyasında e, ne denir ona? Ayakkabı, ayakkabı... dünyası dediği. Abiye ayakkabı mı denir? Abiye. Abiye Hanım. evet. Yok başka bir şey onunla. Abiye adı. canım. Abi Doğru. Abiye hani genelde elbiselere verilen abiye genel konseptin adı abiye. Abiye ayakkabı canım moda dünyası konuşuyoruz. Fantezi şurada. ayakkabı değil değil Aha, mi? Ondan danser... danser... ayakkabılarımız Dansınız var. var. Dini ben bana pek abiye gibi gelmedi ama. Eğer hani böyle çok Doğru tabir. Abiye abiye. Abiye mi sevdiğinizdir? Bir söyleyin siz. abiye ise Açın abi edin kapattın. 210-30-30 sevgili dinleyiciler telefonumuz. Özellikle konu hakkında fikri olan hanımefendilerden telefon hı -hı, bekliyoruz. Erkekler bence de abiye olabilir. Telefonlarla elbette ki e, hattımız açık ama gerek yok. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Düdük sesi. Düdük sesi bizi kendimize getiren bir şey oldu. Düdük sesi yani yayında olduğumuzun göstergesi. Neyse. Galiba denk getiremedik. O düdük sesiyle beraber dinleyicilerimiz de soğudu. Abiye diyelim de hatamız varsa yani zaman hatamız varsa güzeldir. O güzelir yani bir şekilde güzeldir. Ondan sonra falanlar filanlar şöyle Ayaklarımı bakalım. bir estetik yapayım. Hı hı. Yazın en açık ayakkabıları ben giyeyim. Tabii. Terlikleri en, en giyeyim. Erotik ayakkabı yok o da değil. <gülüyor> abiye. Ya abiye geçeyim abiye. Vallahi abiye. Abiye olmayaydı bu telefonları görürdün sen şimdi. şimdi saçma ben... saçma konuşuyor. El freniyle trafiğin ortasında durup arayanlar olurdu. Olurdu. Doğru, Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Yani durumlar şu anda böyle gözüküyor. Erkekler niye hiç açık ayakkabı giymiyorlar? Sandalet tipi mi? Yani bir siyah tek sandalet giymeyeyim. var giilen o da lejyoner gibi bir kıyafet. Kendini Roma'da hissettiler. Bence takım elbisenin altına giyilebilecek böyle açık ayakkabılar. Ne tip bir şey düşünüyorsun Egecin? Böyle hafif topuklu yani öyle çok uzun Dolgu topuk mu? Dolgu topuk olur. Erkeğe dolgu topuk. Bak sen, sen şimdi ben şey. var ya yemin ediyorum şimdi bak. A içim bulandı dolgu topuk denince hep içim bulanıyor sevgili dinleyiciler. ama erkekte dolgu topuk olmaz kim kim buldu o ilk kimin aklına geldiyse ona aşk olsun diyeceğim bunu yani. uyeceğimizi düz yapalım demiş işte adam ya bunu böyle şey olunca soru sağlam olur abi ben buraya şey yaptım komple güzel sağlam mı hiç kırılmaz dolgu, dolgu topuk öbürlerinde dolgu topuk olmayan da kırılma olur ben bugüne kadar kıl şey görmedim yani. A -a. Hiç. Hiç. Yani tabii e, ben never, çok maceralı yaşadığımdan benim çok topuklarım kırıldı. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Huhu diyelim. E, alo. Merhaba efendim. Günaydın. Hem soru soruyorsun sen telefonu açmıyorsunuz aşk olsun. Açmaya tamam. çalışıyoruz da hararetli bir dolgu topuk tartışmasına girdik. Tam Hayır, siz arayana stiletto. kadar. Stiletto. Stiletto mu? Stiletto evet. mu diyorsun. Sivri topuk, çakma topuk. Hayır, uzun uh, uh, abiye olarak... Ha, abiye uzun, ayakkabı dedim. Stiletto, ha, stiletto Hanım. A, şey aman, stiletto <gülüyor> Hanım daha <gülüyor> da <daha gülüyor> <daha gülüyor> açık. <gülüyor> stiletto ama topuklu ayakkabıların genel ismi değil mi? Hayır. Yani topuklu ayakkabının genişinde açık olmalı, şık açık ve şık olanlara. Normalde dolgu topuk ayakkabıya stiletto demezsiniz. Ha demezsiniz. Siz kendi aranızda da stiletto mu diyorsunuz? Mesela dükkana girdiniz, ben bir stiletto bakacaktım. Yok dedim. hayır, öyle bir şey değil. Ne diyorsunuz? <gülüyor> ne diyorsunuz? Topuklu ayakkabı diyoruz. Diyorsunuz. Açık diyoruz. Vesaire. Açık diyorsunuz, e, şey diyorsunuz. Ama böyle havalı bir yerde konuşmak istiyorsanız stiletto bakmıştım. Nasıl ki bu babet tipi bir şey var, stiletto, babet. Bir şekilde ayakkabı söyler misiniz bana? Stiletto, babet. Başka ne olabilir? Platform. Ne? Platform. Platform evet doğru. Çok Ayşe. güzel. Bir tane daha var mı? Dolgu topusu aydınız. Başka? Hanımefendi isminizi almadık. Ayşe. Ayşe Hanım Ayşe. platform dediğiniz hem topuktan şey var, yükselti var hem de ayağın diğer tarafından yükselti olan şeye platform diyoruz değil mi? Tamamen evet, alttan yükseltilmiş şey. Yani topuklu platformlar var ya onlar da platforma giriyor platforma değil mi? Platforma giriyor. Evet. Yani ayağın altı da normalde parmak kısmı da yükseldiği zaman. Yani. Hı -hı. Ayşe Hanım kaç çift ayakkabınız var? 200 civar. Bunlar şey yıllar mi? Yani olarak <gülüyor> mı? Yoksa tek yer yani 100 aslında 2 ile mi çarptınız? Hayır çift olarak muhabbet. Siz kaç kadar. iki ayağınız var diye düşünüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> normalde. <değil mi? gülüyor> Bir şey soracağım. Bunu yıllar içinde mi birikiminizi sağladı? Kaç yaşındasınız? Ayıp da sorması Ayşe Hanım. Yani sizin yaşınızdayım öyle söyleyeyim. Peki bu 200 ayakkabı. Bu yalnız kritik bir soru lütfen hemen biraz düşünerek cevap verin. 200 ayakkabı hepsi giyilebilir durumda mı? Yani eşi bazı atmaya kıyamadıklarınız da var ha, mı? Terkin de var mesela da da. ortaokuldan ki ortaokul dediğim Bornova Anadolu sitesinden bahsediyoruz ki oraya da kontenjandan girdin ha. herhalde. Bir kez daha atına atma da da yok. Ondan kalma ayakkabılar var. Sizin de böyle hani atmaya Kıyaman. Yepyeni ama modası geçmiş falan da var mı bu 200'ün içinde yoksa giyme hazır mı? Bugün giysem herkes dönüp bakar diyeceğiniz ayakkabı. Bugün, bu, bugün giyebilirim evet. Bugün giyebilirim. Bir tane 1983'ten kalma e, bir çift kırmızı konversim var. Onu hala giyiyorsunuz mesela. Yani ben normal lastik ayakkabı giymem. Hı. Ama bulunuyor. Yani yarın 200 çift ayakkabı giymesini <gülüyor> biliyorsunuz ama. <gülüyor> Hepsine sıra gelmiyor. Peki. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ediyorum. iyi günler. İyi günler. O zaman basit bir hesapla. Bunun 70'i stiletto olsa 30 tane platform falan. 30 tane babet vardır. Ama şeyler sayılıyor mu onu bilmiyorum. Parmak araları sayılıyor mu? Ha terlik evet. Ha, terlik dünyasına girince onu yazın giydikleri böyle onlar oradan 30 çift olsa zaten düşer. Ama genelde iyi iyi bir adım. İyi güzel iyi. bir Bravo. Iyi. Tebrik Eee ne oldu şimdi? Ha bu ayak konusundaydık. Tamam yani? Stiletto'ymuştu. Onu sormadık Ayşe Hanım'a. Ayaklarınız güzel mi? Ay, hakikaten onu Vallahi Herhalde sormadık. güzeldir. Herhalde güzeldir ki bu kadar, bu kadar 200 de. ayakkabı. Abanmış yani. Ayşe Hanım. Varım yoğum ayaklarım diyerek orayına Yoksa çirkin olsa ne yapar? Bir tane lastik bot alır. Bot yazık alır. Yazıkış şey onunla dolaşır. Vallahi billaha. Ayaklar orada mantardan mayasıldan perişan olsun. Önemli değil. Farsan biraz daha kadın modasına hakimsin. O yüzden sana soracağım. Bu lağımcı botları ne zaman tekrar moda oldu. Ya tekrar moda olmadı tekrar böyle asaplarımı bozuyorlar ya. Ama yani giyilmeye baktığında. Giyiliyor diyelim. gene giyiliyor. Mevsimi geldi gene giy diyor Bir zorlama var yine orada. Biz... Ama ben yıllarca hatırlıyorum yani bütün e, yıllarda botları vardı kadınların çizmeleri vardı ama lağımcı botları çıkmamıştı. Ya be, o, ay botlarıyla dönüşümlü oluyor. Bir ay botları geçen sene şey yaptı. Onlar randıman alır. Ondan önce de bu tipsiz ayaklı şeyler vardı ya. Hani artık adını saklamaya ne? Evet, Kürtlü mültü. Kürtlü da, mültü. Daha botu. Uh, uh. Ama bu yani şey gibi koca koca kadınlar sanki su birikintilerinde dans etsin diye o botlardan mı çıkardı? Ne yapıyorlar onlar? Onlar ne yapıyorlar Araba mı yıkıyorlar? Vallahi Yıllarca de... lastik bot diye bir şey yoktu piyasada. Şimdi yeniden döndü. Gerçi bir, bir iki sene sonra gider herhalde. Bir iki sene Bu sene son iki sene kastırıyoruz demişler. Son kastırıyoruz. Bu son bu sene son kastırıyoruz Günaydın efendim. Good morning. Good morning. Ee, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyor sizi. Merhaba az önce arad aradığınız kelime galiba iskalpin'di. İskalpin mi? İskalpinlerimiz, Hani böyle fantazi şık bayan ayakkabılarını iskalpin denir ya. De hani Siz ne yorga... Sizin kahvede iskalpin mi diyorsunuz? Hayır <gülüyor> denmez mi onlara? Denir mi arkadaşlar? Denir mi çocuklar? Yok denmez abi. yo denmiyormuş Bahadır ben Bey. Ben hiç bir kadının ağzından e herhalde son 70 yıldır iskarpin kelimesini duyan yoktur. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Bahadır Bey. E, bah <gülüyor> veteriner Bahadır. Hı -hı. Daha doğrusu kıllı Bahadır. Ay şöyle ben iskarpin kelimesini duyunca Aa, evet o diyeceksiniz sanmıştım. Onun için katıldım. Hı. Bakıyorum Öyle de demedik. Ne yapacağız <gülüyor> şimdi Bahadır Bey? Herkesin umutları var Bahadır Bey. Ya gibi. değil mi? ama her şey olmuyor doğru. <gülüyor> Keşke, Keşke istediğimiz olsaydı. Keşke. Burada Keşke. çok hoş bir hanım geçti. İskarpinleri tıkır tıkır ediyordu. Yok hiç olmadı. Ama olmadı. hani iskapin denmez mi o ışık ayakkabılara böyle hani... Rugan Topuklu falan. Rugan. Bizim de fantazinizde ne varsa döküyorsunuz falan. Valla <gülüyor> <Rugan Aslandı. gülüyor> orada da parmaklar neyse orada rahverengi hoş bir çizme. Bize dünya mortaya döktü beyler. Tam da onun rengine uygun bir kırbaç. ...peki Değil çok mi? teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar, hoşçakalın... kalın. Hadi. Takım kırbaçlı çizme satacağım ben. Nasıl ne bu tür bir? <gülüyor> Ay bir şalpin çi... İki... değilmiş ya. İki çift adına bir şeyimiz de setimizle beraber diye. Sürpriz, daha sürpriz hediyeler diye Ya Yani ba Bahadır Bey'in sözleri bazı hanımefendileri irkiltmiş de olabilir. Vallahi Abi şu anda... Ayağımdakiler iskarpin miymiş diyor. Iskarpin ne ya? Kundura gibi bir şey yani. <gülüyor> yani iskarpin dediği şey kundura tipi bir şey oluyor ve beni, bak beni de şu anda rahatsız etti. <gülüyor> Ay. En az dolgu topu kadar rahatsızım sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler ayaklarınızın en güzel yerlere basmasını dileyerek reklamlara giriyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tilesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Moral olsun diye Genit Right Phone ile devam ediyoruz. Bu da hepimize güzel. Artık tüm Ankara'nın moral kaynağı. Belki dışarısı bugün acık soğuk gibi gözükebilir. Ama get hiç right moralini Genit Right Phone ile ımıl ımıl olur. Anında. Bilmek ister misiniz? Pardon. Bilmek ister misin? Bilmek mi bilmek mi? Bilmek ister misin? Bilmeyi, öğrenmeyi her şeyden çok severim. Bilmeyi istiyorum diyege bana. Bilmeyi istiyorum. Baba de baege. Bak bir, ikinci dakikasında bir anda bir soğuma, bir bir soğuma şey. geldi. İngiliz bilim adamları her hücre bölünmesinde boyu kısalan telomer isimli parçacığa bakarak, bakarak olarak daha Aha. doğrusu. O bizi şey miydi ya? Yaşlandıran şey o muydu? Evet oydu. Bu Baka... doligilinde hemen ölmesine neden olan da o. Telomer mi Telomer Neden kendisi şey oldu? Telomer'den gitti. Telomer gitti. Ee, bir kişinin kaç yaşında eceliyle öleceğinin hesaplanabileceğini... Ha, telomer'den. Abdi, telomer'den. Telomerlerine... Bunun telomer kısalır kısalır. 65'inden sonra bu, yenisini Bundan üretemez. bir çecek olmaz diyor. Lanay. Evet e, bu derecede doğru sonuç veren e, daha doğrusu korkutucu derecede, derecede e, doğru sonuç veren bir kan testiyle bu ortaya çıkıyor. 1200 200 lira efendim. Evet. Efendim, evet. Hayırlı Aa. bir sonuçta çıkacağının garantisi yok. Ya şimdi mesela ben 50 bunu... 50 efendim sizin. 1200 lira verdim ben. <gülüyor> bir şey yardımcı olamaz. Ya 1200 lira değil, onu da şey diye. Geleceği planlarken. Ha şimdi sana pek bir şey ifade etmez ama. Sen bilirsin mesela. Beyefendi, beyefendi sizin. Çok özür dilerim mesela. 50'den sonra durumun yok. Hı hı. E ne yapacaksın? Ona göre planını mesela yapacaksın. Mesela ben bireysel emeklilik yapacağım. Gerek yok. Bir bakıyorsun telanlardan zaten hayır yok. Hayır yok. Ne yapacaksın? Havup. Bireysel Yok, emeklikteki ye. paraları ham, hom, olup anında tüket. Telomer uzatsak? Telomer uzatması da maalesef. teknoloji. Yani iki katı olarak. para vereyim gerekirse dedim bak. Yani olabilir. olabilir. Bunu sormuşlar ister misiniz istemez misiniz 1200 liraya diye. Ee, bir de şey vardı ya bu, bir tane daha bir kan testi var da ne yiyelim ne yemeyelim de bir evet, şey olalım yani böyle güzel olalım. Evet da ben unuttum. Şimdi ünlülere sormuşlar. Yazık ee, bu gazetecilerde de yani... Hiç birinin telefonunda şey yok değil mi? Böyle bir bilim insanı yok. Bilim insanı yok. yok vallahi bilim. Onu arayalım da nedir bu telomer anlatsın diye hemen şey arıyorlar. Ünlüler ne diyor bu konuda? Ünlüler ve daha neler neler. Bülent Ersoy bu tarihi öğrenmenin bir faydası e, bir faydası var mı? Kesinlikle yaptırmam ama şunu da belirtteyim. Ölümden hiç ama hiç korkmuyorum. Ajda Pekkan bunu e, nereden ne zaman doğacağımızı biliyor muyuz? Sonuçta beyin bedava evet, demiş doğru. Ajda Pekkan onu getirmiş. Ee, oya başar bunu tolere etmek çok güç bir şey. Öleceğim tarihi bilmeyi istemem. Bu yüzden de böyle bir test yaptırmam. Tamam bunun için de hastalıklar falan yok. Ee, ...yani senin telomerin aslında orada 98'i gösterse bile sen bilmem ne hastalığına yakalandığın anda bitiyorsun zaten. bu işin, bu işin kazası var belası var Tabii yani. Tamam dünya kardeşim. Şey. Aslında kendisinin telomeri çok uzun ama Özge Ulusoy. Evet yaptırırım. <gülüyor> kendime daha iyi bakmak, daha sağlıklı yaşamak. Nasıl yaş istiyor? farkı ortaya çıkıyor? <gülüyor> Yani çünkü mesela belli bir yaşın <gülüyor> üstünde şey diyecekler. Ya. Sizin önümüzdeki 15 gün içinde çıkabilir Ajda falan diye. Ama genç olunca tabii daha biraz Hayır, işte rahatsız. Ajda Pekan da genç canım sonuçta yani. Tabii canım o da var da. Yani vardır. 70-75 yaşında ama 70, bayağı 70, genç <gülüyor> gösteriyor 30 falan gösteriyor. Ama şöyle de bir gerçek var. O sürede değildir. Ee, kaza geçirip ölmeyeceğimi nereden bileyim. Bu yüzden öleceğimiz zamanı bilemeyiz. Para iadesi var. Kaza tabii. durumunda. Evet. Burcu Esmersoy kesinlikle öğrenmek istemem. Bu testin ne kadar yapıldığı da hiç umurumda değil. <gülüyor> ne oldu Burcu Niye ne sinirlisiniz? Ama şu anda sinirlerim çok bozuk. Çok bozuk demiş Burcu Esmersoy da. Siz de kendinize ee, şöyle bir soru istiyor musunuz istiyor, istemiyor musunuz? Keşke biz de her şeyi ünlülere sorabilsek. Ne mesela? Ne bileyim mesela domates 3.45 olmuş. Salkım domates 4.30. Mesela? Ne yapsak? İstersen ünlülere soralım. Ayaş mı? salkım domates mi? E, bu arada bu akşam Süper Loto çekiliyor. Evet. Hadi biraz tatlı konulardan konuşalım. Ne Benden için çekiliyor İstanbul'dan e, aldın değil mi? Yıllardır şey yapıyorum ben. Burada konuşmuştuk ya para üstüyle oynuyorum. Hı hı. Ondan sonra dün ilk defa kendi madem bu kadar ikramiye biriktir bari ben dedim kendi rakamlarımı yazayım. Kendi Ondan rakamlarını sonra... alabilir miyiz ya? şurada bizle paylaşmak ister misin? Vallahi dedim ya de işte doğum günleri falanlar falan Doğumlar, doğum günleri dedin. kimlerin doğum günü? Ha, mesela Selin'in doğum gününü kullandım. Alin'in için de kullanmış oldu 12. kullandı. Aynı tarihte olduklarından. Sen i̇şte, kendininkini kendi kullandın. Kendiminkini kullandım. Burgeninkini kullandım Ki şey, bu tarihlerin falan. hepsini biliyorum. Dört tuttum ram Ama işte şey oluyor. Bizim rakamlar birbirine çok yakın olduğundan. Evet. Yani 2, 4, 6 falan filan diye gidiyor. Tabii burada tarihler saptırılıyor sevgili dinleyiciler. Ben eğer çok meraklı olanlar varsa Ege'ninki. Harbi. 15 de hani ayı da koyalım diye. Mi? Sadece evet. şeylerle olmaz falan diyerek. E baktım olmuyor. Sonra da doldurdum kuponu neyse bir takım rakamlarla. Verdim şanslı boyuna bizimle. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı mı? Bilmiyorum ben. O ne zamandı? Valla herhalde şans topu da dünmüştü. Dün müymüştü? Dün müymüştü? Herhalde dünmüştü. Belki şu anda benim 400 liram var. Valla. Şans topunun her... biraz... Biraz gariban jel yani. evet, Niye öyle o? Ya işte onun... Bil, bilme olasılığı daha düş şey ya, kolay ya ondan dolayı. Nasıl daha kolay ya? Ya her şeyin Nasıl bilim... çalışıyor onu biliyorum. Buradan da bir rakam seçindide oradan da bir tane seçtik. Hmm. İyi yapmışsın ya gecim. E, niye ne oldu şimdi bu şans topu? Bilmem ne oldu. Ben de onu soruyorum sana. Ne oldu? Bakacaksın, bakarak olacaksın. Ha ne kadar kazan? Niye birincisi onun kolonları daha ucuz. İkincisi Heh, evet, onu tutturma olasılığı daha fazla. Bir de oynayan sayısı da az olunca mevlalar <gülüyor> biraz garibanjero çıkıyor. Benim gibi yanlışlıkla oynuyor galiba. <gülüyor> ne kadar bozuldu. <gülüyor> ben çünkü oraya 75 kuruş verdim 75 kuruş karşılığında da 20 trilyonluk bir şeyim olacak zannediyorum Belgem olacak elimde zannediyorum. Bir baktım şans topu. Hay Allah. Hay Allah. Neyse bir daha oyna. Bir daha oyna. Kısmet. Ee, şans topundan kazandığım parayı lotoya yatıracağım. Çok güzel. 22 milyon lira bu gece. Bu gece mi artık? Yarın gece mi? Perşembe ise herhalde yarın gece. Bu gece gecede. kazanırsın. Yarın sabah Bu geceymiş. Aa, bu gece Olursun. için 22 milyon çekiliyor. Ee, en çok çıkan sayıları vermek isterdim ama. Alayım bir. E, bir var. iki var. Tamam. Ondan sonra 13-17. İkiyi yazdım zaten. 13-17 13, 17. 17, 13, 17. yaramaz. Geç. Yaramaz. 35-37. Geç. 41. 41. Hiçbiri yok ya. Maalesef. En az çıkan sayılar 11-38-48-52. Bunları bakarak olun. 22 milyona ihtiyacınız varsa, 26 milyonda bir de çıkma ihtimaliniz varsa hesabını size bırakıyorum. Sayısal loto kitapçığını hatırlıyor musun sen? Bugüne kadar çıkmış rakamları birisi kitap haline getirmişti. ha Araştırmacı, gazeteci ve emekli işsiz. Evet. Aha, tamam tamam Ad adam adamdan bahsedeyim. O kitaptan çalışacağım ben. Çalış abi sonuçta yani şansa tık... bırakmayacağım yani lotoyu. Şey yok bu konuda yazılmış çok fazla da e, kaynak Müsaade yok, yok Yani oradan abanabilirsin istediğin gibi. Bugüne kadar ben tombul matematikte çalışmıştım olmadı. Olmaz. Olmadı mı olmuyor. o bu arada gene reklamları. Reklamı kaydırmışız sevgili dinleyici. Onu kaydır, bunu kaydır, S ondan ondan sonra iş kaydır işe En son orada hata yaptık işte. İsterseniz bir reklamları dinleyelim. Tam şanlıyla şöhretiyle yeni saate başlayalım. Sonra devam ederiz. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo türdesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler 95. Radyo tür özel gösterimi operasyon argo anadın mı? Hiç işte düşünmüyorlar değil mi filmin başka ülkelerden de anlama geleceğini? Hmm, evet operasyon argo anadın mı mı? Ne bileyim hani argo olduktan sonra ha, argo olunca oradan oradan bir espri yakalayayım dedim güzel de bir espri Warner yapayım. Bros filmi Warner Bros, Warner Bros. Pictures hangi Warner Bros diyorsan Warner Bros Pictures filmi Ben Affleck e, o, ben. operasyon Afro. A argo. argo diyoruz konu ne hocam konu, genel konu. O. yani onlar Sadece film çekmiyorlardı, tarih yazıyorlardı. Ne diyorsun? Yani, ne diyorsun? Böyle bir film işte Böylesine bir CIA film. CIA ve Hollywood'un gizli ölüm kalım operasyonunun gerçek hikayesi. Hadi Çok diyeceksin. iyi. Oydurmuş da. Hayır, Hayır gerçek, gerçek hikayesi. This is a true story. Biz de bu sabah true story filmlerini e, soruyoruz dinleyicilerimize. Yani film gerçek olaylara dayanmıştır. Biz kendi kafamızdan sallamıyoruz Uydurma Olaydaki kişiler, kurumlar falanlar filanlar. Hepsi de gerçektir, ayıptır söylemesi denilen filmleri soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Fazlası var, eksiği yok yani. Şanslı dinleyicilerimiz 27 Kasım Salı günü saat 21.30'da Cepa Sineması'nda bu filmi izleyebilecekler. Cepha Sineması dediğim Cepha Sinemaksimum. <gülüyor> Yani ondan da tabii kısaltılmış halde. Tabii sinemaksimumda şey diye düşünmüştür. Dünya kadar para veriyoruz. Doğru düzgün sözsünler. Sırf o şu kadar para tuttuk. Cepo sinabası diyorlar falan diye kızıldırlarsa bize eğer. Hemen düzeltelim. Bu kalemi de. versen maksimumda. ya beyim. beydin. Buyurun efendim. <gülüyor> diyoruz. Bir kalem veriyoruz. Bir telefon alıyoruz. Ve buna ticaret diyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle yaşıyoruz efendim? Ee, Demet. Demet. Doktor Demet, ha? Demet Hanım. Çıktım mı? <gülüyor> Demet Hanım, isterseniz radyonuzu kısarak başlayalım hayatımıza. Kısın. Doktor, doktor musunuz Demet Hanım? <gülüyor> evet. Niye kendinize doktor Demet diye sürekli <gülüyor> her yerlerde? Öyle diyor musunuz Demet Hanım? Öyle başlamadım aslında. Niye öyle söyledim ben de bilmiyorum. Hastaneye giderken konuştuğum için Olabilir mi? Olabilir mi? Bilmem. Size sorayım. Evet. Olabilir, olabilir. Olabilir. Evet. olabilir. İçinizdeki Demet olabilir dedi. Peki evet. Demet Hanım hangi film var aklınızda? Köstebek. Köstebek dursunuz. Ha doğru da o gerçek değilmişti. Nereden? Gerçekti. Evet. Alp Şinor. Alp Şinor'un Köstebek filmi. Neydi konu orada? Sigara şirketleri. Aa sigara şirketleri. O Köstebek filmi. Tamam, evet. doğru. Yani bu filmin adı orijinali Sigara'dır da e, Türkçemize Köstebek diye çevrilmiş olabilir. M Köstebek diye çevrildi. Ha, Köstebek. Neydi filmin orijinal adı hatırlıyor musunuz? Ee, hatırlamıyorum. <gülüyor> Altyazı. Bir avuç duman için falan gibi bir Öyle adı vardı. Şey. Yani böyle havalı bir edebi ismi vardı. Köstebenke ekledik listemize. Çok teşekkürler Demet Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Orada da bir bitik adam olarak izliyorduk Öyle bir biri üzgün üzgün. Ne yapacağım ben? Başıma iş aldım. <gülüyor> Sonra Sırım gibi adam çıktı. Niye dert ediyormuş anlamadık onu. Günaydın efendim alo kimle görüşüyoruz efendim? Hanım Zeynep Hanım Zeynep Hanım hoşgeldiniz sakin olun hoş Zeynep, Zeynep Hanım rahatsız ediyoruz kusura bakma ben... <gülüyor> bizden beklemiyordum da eski önceden <gülüyor> uyudun mu diye mesela rahatsaydınız neredesiniz şu an Zeynep Hanım işlerindeyim ne Şeyim? işe uyuşuyorsunuz memurum memursunuz <gülüyor> peki evet. o zaman memur... kafeseseydi mi girdiniz kafeseseydi evet. mi evet ben size şey diye sorayım memurun filesi ne zaman dolacak diye sorayım onu bırak memurun çilesi ne zaman dolacak diye cevap verir misiniz <gülüyor> vermek istemiyorum. Ne Korkmayın güzel. Zeynep amirim hiçbir şey olmayacak. Söyleyin. Vallahi... <gülüyor> ya hayır. yok canım yavanlığa katılmak istemiyorsanız hayır ben yavanlık yapmak istemiyorum değil. Kendimi emmür gibi hissetmek istemiyorum. İsterseniz biz yapalım siz izleyin. <gülüyor> tamam. Yani o zaman ama sonrasında şey diyeceksiniz. Modern ah, sabahları söylesin. çok seviyorum. Biz memurların sesi oluyorlar diyeceksiniz. Tamam. Tamam. Yani bir kaçar yok, bir şekilde sizi yanımıza çekeceğiz. <gülüyor> tamam. Hey ee, memurun filesi ne zaman dolacak? Egeciğim esas o değil de memurun filesi ne zaman dolacak? Evet, evet, şimdi söz sizde Zeynep Hanım. O ben sabahları çok seviyorum. E, memurun sesi neydi? <gülüyor> sesi gibi cesit. <gülüyor> sesi evet. Buyurun Zeynep Hanım. Ben Into the Wild diyecektim. Afedersiniz. Into the Wild. Evet. Into the Wild. O hangi filmdi? O da bir e, gerçek hayatım alınma bir hukukçu e, arkadaşın. Ya şimdi, bir şimdi bir biz bilmiyoruz bu filmi ya. Şimdi ondan sonra şey yapmayın yani yalan yanlış şey bilgi verip... Biz inanıyoruz çünkü size güveniyoruz Zeynep Hanım. Valla doğru. Eğer tü, memurumuza güvenmeyecekse kime güveneceğiz güvenmeyecek evet, yani? yemin sonuçta. Tamam yemin eder misiniz böyle bir film var? Aa memur yeminimi yemin var edelim. bilmiyordum ben onu. Evet. Aa memur yemini. Ne güzelmiş evet, bize bir acı yemini gibi. Bayrağı elde sarıp. <gülüyor> Arkadaşının avanskasına da elini koyuyor musun? Daha kendimi daha rahat hissedeceğim ya böyle devlet ayrıldığında. Yeminlisiniz aslında yeminli insanlar var çünkü. <gülüyor> evet. Peki teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın Zeynep hanım. Hiç neler neler öğretiliyor bu program sayesinde. Valla memur yemini. Memur marşı var. Dur <gülüyor> bak. Ne oldu? Bir onu Bir onu. Onu da söyleyelim memur marşını. Günaydın efendim. Ha memur marşını mı diyorsun? Evet. Ben memur maaşı var diye bir tek bildiğimiz o zaman. Günaydın, günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ekonomist Oya. Ekonomist Oya. Nasıl ki doktor Demet var, ekonomist Oya olduğuna neden inanmıyorsunuz? Aynen öyle. Nerede ekonomistlik yapıyorsunuz Oya Hanım? Ee, serbest meslek yapıyorum aslında. Serbest ekonomist. Evet, serbest ekonomist. Aile ekonomisi mi bahsettiğimiz? <gülüyor> tabii tabii aynen öyle. <gülüyor> evet. Ne yapalım bu ara Oya Hanım? Var mı yatırımcıya tavsiyeniz? Ee, altına. Altına diyorsunuz. Evet, altına yatakıyorsunuz. Evet. Altın iyidir diyorsunuz. <gülüyor> evet evet kesinlikle. Üstüne Peki. değil altına. <gülüyor> <gülüyor> Eyv, Oya Hanım. <gülüyor> Peki Oya Hanım cevabınızı alalım hemen. Şey Deep Blue galiba film oydu yani adını tam hatırlamıyorum ama bu denizin ortasında geçiyordu böyle tefek balıklarının saldırısına falan duruyorlardı. Ha tekneden iniyorlardı da. Evet, evet, Orada evet. tekne Ulu, gidiyor. Orada derinliğin ortasında deep blue muydu? Deep sea miydi? öyle bir şeydi yani? Tam. Deep değil mi? İpli bir şeydi diyorsunuz. <gülüyor> Aynen öyle. Evet tamam hatırladım ben. Belki de deep blue. Açık diye. denizdi galiba. Açık o filmi. deniz. Evet evet evet. Open evet, evet, waterdı. Tamam. tamam. Open water. Open water. Öyleymiş de Açık motor, su, kapalı su tamam. diye geçiyor. <gülüyor> Hayır. Yeah, dalış yapıyorlar ya open water diving'den geliyor. Open water diving yeah. <gülüyor> Evet O ya. O oh, yeah. yeah. evet. ya. O ya. Çok teşekkür O ya. mü O filmi O mi yoksa ürktünüz mü? ya. Gittim, seyrettim. Gittim, parası neyse verdim diyorsunuz. Aynen Ve öyle. Ve ekonomiye can kattınız. <gülüyor> Sağ olun Oya Hanım. Estağfurullah her zaman. Her zaman. Görüşmek üzere efendim. <gülüyor> <gülüyor> i̇ş iş geri, ekonomiye can. Ba, bir ekonomisin. Efendim, Oya Hanım ekonomiye can. Estağfurullah. tabii. Görevim. Fark bir alışveriş yani. oldu. Ama olur mu can? o da ekonomi. E tabii ki yani sonuçta. Günaydın efendim. Good morning. Good morning. Good morning. Kimle ee, Aysel ben. Aysel Ay Ay Hanım hoş geldin. Evet. Hangi Aysel diye? Hangi Aysel diye? Kalkıyorum. Öyle bir şaka yapsak sana Aysel'in selamı var. Hangi Aysel? Mesela ee... ekonomist Aysel ne diyelim? Aa, yok bu aralar çalışmıyorum ya. İşsiz Siz Aysel. Ayşe. Ama dalga geçmeyin. Ay Neyse, niye dalga geçelim canım? İşsize işsiz. Ben devletin şeylerinde böyle geçtim işsiz diye. Senin tabii Ay. ki 1990'lıydı neydi? Aa. Tabii nüfus sayımında beni işsiz diye yazdılar. Neyse, Uğursuz artık diye ev hanımı diyelim o zaman. Ay ev hanımı, hangi Aysel? Ev, Aysa, ev <gülüyor> hanımı <gülüyor> abi. Biz sizi tekrar aktif çalışma hayatında görmek istiyoruz. Ne tip bir şey yapmayı düşünürsünüz Aysel Hanım? Buradan da belki yardımcı olabilir size. Valla karar veremiyorum ya. Uzun süre finans sektöründe çalıştım ondan sonra artık o işi yapmak istemiyorum. Bilemiyorum yani karar verme aşamasındayım ama bir sürü seçenek var. Arkeoloji mezunuyum bakalım. Bakalım. Şey Mesela mi? Etten belki söyleme söyleyebilirim. Masanızın Hı? üstünde böyle teklifler var. Bu değil, bu değil, bu da değil. Ben falan daha diye farklı bir şey arıyorum. Iş, i̇şin kötüsü öyle bir şey yok. Ben kendi kafamdan kuruyorum her şeyi. Peki efendim iyi şanslar diliyoruz Biz size. Biz hep kafamızdan Peki bir sürü edelim. şeyler kuruyoruz. Buyurun Aysel Hanım. Gönlünüze göre olsun diyelim ve cevabınıza Umuyorum. alalım. Ee, şey, yüreğimi vatanıma gömün. Onun bir İngilizcesini söyler misiniz? Ee, neydi ya? Burning my heart, at me. Aa hep onu ben televizyonda görüyorum. Ne filmi o? Kızılderili filmi mi? Kızılderili filmi işte 1876'da başlıyor sanırım olay. Hı hı. Günümüze Aa, kadar geliyor galiba. Yok. O <gülüyor> öldürülmesiyle bitiyor zaten ha. ondan sonra evet. Tezervilerde yaşamalarıyla Kızılderililerin bitiyor zaten olay. Acıklı bir film. Hiç o bildiğimiz gibi apaçiler falan değil galiba değil mi öyle? Yok değil. Kulüver kalesine saldıralı falan yok. Hatta gün akşam vardı televizyonda. Daha önceden kitabını okumuştum ben. Gün hı hı. akşam rahatlayınca böyle bir seyredeyim dedim. Evet. Hüzünlü bir hikayesi var haliyle. Peki. Kalbime, yüreğime götürdüğü şey, yere gitmeydim. Göbeğimi otunun Onun bahçesine gömdüm gö diye. Öyle <gülüyor> de bir film var. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkür Görüşmek üzere. iyi, Hoşçakalın. iyi günler. Hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Radyo Otodisc'iniz moder sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 95. Radyo Otö özel gösteriminde Operasyon Argo Alman'ın mı filmine davetiyeler veriyoruz ve sorumuz basit. Operasyon Argo gerçek bir hikaye dayanıyor. O gerçek bir hikaye dayanıyorun İngilizcesi nasıl? This is, this, is this is a true story. This film based on a true story. Tarzı filmleri Filmler. O şekil bu şekil filmlerden bahsediyor sevgili dinleyiciler. True story stili kafası. Günaydın efendim. Aa, aa. Hem bir taraftan gedit right çalıyor. Hem bir taraftan düdük sesleri. Gedit ile right sevindik, düdük sesiyle üzüldük dediğimiz durum oldu. Ben de zannettim ki kadroş gelince, gelince otomatikman bağlanır. Otomatikman bağlanır. Ama tabii ki herhalde ben bu şeye bağlamam demiştir. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın Meva. Kime Gizem ben. Gizem Hanım hoş geldiniz. Kendinizi nasıl ifade Hadi. edersiniz Gizem Hanım? Ne gizem diyelim size? Nasıl ne gizem? Valla bir şey yok. <gülüyor> vallahi bir şey yok yani. <gülüyor> vallahi bir şey yok Gizem. Hoş geldiniz. Düz Gizem yani... diyorsunuz. Buyurun. Ee, şey geldi aklıma benim. Sıkıysa yakala. Catch me if you can. Catch me if you can. Evet, Aa de... o da the true story idi değil mi? Evet doğru valla. Evet. Peki çok ee, teşekkür ediyoruz Gizem Hanım. Bir de Texas Katriyama vardı. Texas kat mı? O da mı gerçek story imiş? Evet hatta sonunda filmin sonunda o zamanlardan çekilmiş bir görüntüde Yok ya o olarak. siz daha çok korku, korkun da altımızı dolduralım diye yapılan ama bir şeymiş. Ama bu şey te, işte. testelli adamın filmini mi diyorsunuz? Yok ya Texas kat Yok, yok. Bu, yani bu Texas Texas katliamı. Ya bu 70'lerde falan CSO mı ne geçmiştir? Texas değil mi? Şey böyle yüzünde deri maske var elinde evet, evet, testlere evet. var. O galiba biraz balavla Gizem Hanım yani. On... Ya, gerçek Allah. hayatta kimse yüzüne o maskeyi takmaz yani testlere belki kokar, ama. Kokar yani. Vallahi bilmiyorum. Öyle biliyordum ben de. Peki. Hani gerçek hayatın esinlenmişti. Siz ne iş ya. yapıyorsunuz Gizem Hanım? Ben şey bunu bir kere daha sormuştunuz. Çok tepki almıştım. Ben de bir daha söylemeyeyim. Ya söyleyin. Niye tepki alalım ya? <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Küçük çocukları çalıştıran bir ajansın başında mı? 11 yaş altı <gülüyor> çocukları fabrikalara götürüyoruz. HES projesi çiziyorsunuz. <gülüyor> HES projesi <gülüyor> mi? Yadıklar olsun. projesi <gülüyor> mi? Size söyleyecek hiçbir şey Biz yok. Biz de sizi bana. yani bir, bir hanımefendi diye konuştuk. Meğer test projesi çiziyormuşsunuz. Yazıklar e yok olsun. Ya. Baraj da çiziyoruz. Ya baraj da çizerim, Kariyer de diyorsun. Pes sana. gizem diyorum size. Pes gizem diyorum. Başka bir şey demem. Pes gizem. Pes. <gülüyor> <gülüyor> ha HES projesi. Ben de hiç anlamamadan tepkiyözüm. <gülüyor> test projesi. <gülüyor> test projesi. Valla Ege öyle test projelerinde baya tepkilidir test ama. Test projesi diye ben de hani Fahir bağırınca ben de hemen böyle nasıl bir karakterim varsa hemen onun yanında yer aldım. Ama test projesi. Biz sadece çiziyoruz. Uygulayanlar düşünsünler yani. Uygulayanlar düşünsünler Zorla ama... çizdiriyorlar. Silah soruyla çizdiriyorlar. Yani harıl harıl her tarafta elektrik yakmayı biliyoruz da Gizem Hanım test projesi çizince de el el el ediyoruz. Yakma o zaman evinde. Hayret bir kapat şey. Televizyonu, kapat televizyonu. <gülüyor> Ufoları kapat. Ondan sonra da enerji yakmıyoruz, niye yapıyoruz dersin. Teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağ olun. Hes gizem. doğrusu. <gülüyor> Ve bu durumda pes doğrusu demek istiyorum. Mecbur kaldık. Mecbur kaldık, sevgili dinleyiciler. Bunu söylemeye mecbur kaldık. Based on a true story'lere devam sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Teşekkür ediyoruz, zaten arıyorsunuz. Ee, sizin sesinizi biz duyabiliyor muyuz bakalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Zeynep. Zeynep Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Ne Zeynep diyelim çünkü bir Zeynep Hanım daha var ayrıştırmak maksadıyla. Küçük Zeynep, Büyük Zeynep mi yoksa başka türlü mü? <gülüyor> o zaman ben çimenliyim. Ne diyeyim? Çimen. Çimen mi? Çimen Zeynep. Çimen Zeynep evet. nereden Veya geliyor? Ya Zeynep oraya? Çimen mi diyelim. Söylediniz mi çimen? İkisini hiçbir araba kullanmadım. Hep ayrı ayrı kullanıyorum. Tamam ayrı ayrı kullanın ha? da. Ha yani Zeynep var. ismi bir de diğer göbek adı Çimen Hanım'dan evet. bahsediyoruz. Evet. O zaman Çimen olayım sadece. Tamam Çimen olun. Çimen tamam. olun. Zeynep Kız kardeşiniz Hanım, var mı olun. Zeynep Hanım? Efendim? Kız kardeşiniz var mı? Evet. ismi Çiğdem onun da. Çiğdem mi? Çimen de koyabilirler. <gülüyor> <gülüyor> o erkek olursa çemen, kız olursa çimen. Ya annemin üstünü içecek. Bir kız daha olsa çayır koyacaktık. E i̇yice valla. Babanızın adı ne? <gülüyor> Bayır. Bayır <gülüyor> Bayır Bey. <gülüyor> Babamın ismi de Hacı Abdullah. Peki <gülüyor> efendim. Hemen alalım cevabınızı. Hotel Rwanda. Hotel Rwanda. Boğru. Hotel Rwanda. Bakayım. Çok da etkilenmiştim ben o filmi izleyince. Biz Hatta de etkilenelim. Hmm. Yine. Biz zaten radyo olarak genelde true story filmler <gülüyor> seviyoruz. <musun? gülüyor> o şekilde yani. Bize geliyorlar özel gösterim yapalım mı? True story mi diye soruyoruz. Ben de bir heyecanlanıyorum ilk başta. This story is based on a true story dediğinde. Based on ama. a true story bak. <gülüyor> Anadolu Komsuz Sesi mezunumuzu musunuz Süper Lise istiyorum. mi? Çimenanor işte koltuğa biraz daha böyle yap. Onu bunu boş verin Çimen Hanım. Siz Anadolu Lisesi mezunu musunuz? Süper Lise mi? Aa ben Saltrestek Lisesi mezunuyum. Ama maş maşallah. Maşallah. Bak ben, benim gözümde yok. 10 numara Süper Lise. Ege'nin Bornova Anadolu Lisesi'nden biri çünkü o zaten yedek kontenjandan girdi. Siz <gülüyor> asilden girdiniz değil mi? Ama çok şey ünlü diyor. Yo, ben Türkiye birincisi olmuştum şey meslek Hadi canım. ya Daha ne insanlarla konuşuyor Hiç bunları söylemiyorsunuz. Benim göbek adım Çimen Esas, Oradan girseniz de konuyor. En birinci efendim? Çimen diye geçer yani. Mesela, ya aklınızda olsun, yarın öbür gün bağlanırsınız. Efendim merhaba. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben eee Türkiye birincisi Zeynep Çimen. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Görüşmek ben üzere. teşekkür ol. Teşekkür kalın. Bu arada tam da Çimen Hanım'ın tersine ben de filmin başında gerçek hikayeden esinlenmiştir görünce Aman diyorum. Na, etkilemeyece. Ama gerçek sonunda çıkınca gerçek hayat şey çıkıyor. Biraz daha yaman. Ben geçen gün şeyi seyrettim işte. Casino Royale. O da mı gerçek hayat? Hayır, değil. O yüzden zaten duvarlardan atlıyorlar, tarlalarda koşuyorlar falan filan. Böyle bir yani gerçek hayat olmayınca daha fantastik oluyor. Daha mı güzel oluyor? Nedir? Gerçek zaten hayat biz biraz gerçek sıkıcı. hayatın içindeyiz. Gerçek hayatın sıkıcılığından bunu almışız. Vallahi böyle biraz daha birisinin hayali daha güzel gibi geliyor bana. Günaydın efendim. Günaydın. Gülay Radyonuzun sesini kısar mısınız? tabii bir Ay, alo. Ay, telaş yapmayın, telaş yapmayın. Yok. Yapabilirsiniz. küçükleri park ettim de arabayı onun şimdi. Ama panik... sizin arabanız da küçük. <gülüyor> Yok, tamam küçük sayılır. Ay, panikledim pardon. Panik demeyin, adınızı panik. alabilir miyiz? E, ee, Sanem ben. Sanem, sanem Hanım, hoş geldiniz. Ne, ne sanem? sanem diyelim size? Vallahi uzman memur. Uzman. Uzman memur Sanem. sanem. Ya, Çünkü bir <gülüyor> memurumuz daha vardı. Siz uzman memursunuz. Siz yani, uzman bu, memur. Memur hani memur tabii şeyeyiz ama hani e, uzman olarak meslek memuru olarak geçiyoruz biz. Meslek. Dış işlerinden misiniz? <gülüyor> Yok. <gülüyor> eski dış ticaretliyim. Ekonomi Bakanlığı'ndayım. Ekonomi diyorsunuz. Ekonomi diyorsunuz. Ekonomi, Ekonomi, Ekonomi deyince Peki Senem Memur, o zaman skecimizi bir kez daha sizde yapabilir miyiz? Bir memurumuzu daha yakalamışken. E, tabii bilmiyorum skecin mi? olur. Şöyle ben size soracağım Sanem Hanım memurun filesi ne zaman dolacak diyeceğim. Siz de memurun çilesi ne zaman dolacak diyeceksiniz. diyeceksiniz. Dolacak mı <gülüyor> diyeceğim? Dolacak. <gülüyor> tamam tamam. Tamam mı? Hoş tamam. geldin Sanem Hanım. Ee, bu memurun filesi ne zaman dolacak? Ya o değildi. Bu memurun çilesi ne zaman dolacak? <gülüyor> Kader Levent Kırca. Kader alacaklı kadimiz, saygı kuşa. Buyurun <gülüyor> efendim. Ee, şimdi ismini hatırlayamıyorum ama Rainbow Signe sanırım Kirsten Dance mıydı o kızın ismi böyle kırmızı suratlı olan. Kıllı suratlı <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> Böyle kız o kız böyle bazen. Ha, ben de kıllı surat anladım da. Biraz kırmızı kırmızı. Ha, kırmızı. Kırmızı surat. Kırmızı surat. bilemiyorum tabii. Ee, onun bir filmi vardı. Bu Tim's gibi bir şeydi. Sizin demem Hani bu e, çok mutlu bir çift olup evlenmişler. Daha sonra kız kayboluyor. Tamamen yok oluyor gerçek bir hikaye olarak. Kızı öldü. var varsayılıyor bu. E, Adamın? Karakterinin. Evet. Yani isimleri saat karakterim e, Ne bileyim benim hoşuma gitmişti o film. Yani Sonunda ne çıkıyordu? Öldürmüş mü çıkıyordu? Yani gerçekten bilinmiyor kızına yaptığı adamın ama kız yok olmuş durumda. Hmm. Ee, Adam yani... nasıl yakışıklı mı bari? Ya, Ryan yani. Bu, bu, Ryan. Ryan yani. Baygın ama yine de işte bir coolluktan kazanan bir aktör kendisi. Yoksa biraz gözler biraz hani aşağı doğru çek, bir şey çekiyormuş gibi bir havası var. Ha, Sanem Hanım coolluktan taviz vermeyen erkeklerin hastası galiba. Gözler nereye çekerse çeksin. Ha, hastası diye şey genellemeyelim. Ee, Genellemeyin. <gülüyor> beyimin hastasıyım. Beyin, o beyin ha? ha. En, başta, en başta beyimin sonra Ryan Gosling'in. <gülüyor> Tabii öyle. Peki. Öyle Çok ben teşekkürler ben Sanem Hanım Hanım. Görüşmek üzere. Hoşça Acaba bu memurun filise esprisini başka sektör için de yapabilir misiniz? Yaparız ya. Niye yapmayalım? Başka sektörlerden. Ya. Her sektör için bir espri var. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Fikriye Hanım. Fikriye Hanım hoş geldiniz yayınımıza Neredesiniz şu anda? E, köyde bir pastanede ısınmaya ve aç karnımı doyurmaya çalışıyorum. Aç karnımı doyuruyorum diyor Fikriye Hanım. romancı mısınız? <gülüyor> Fikri Hanım. Ne diyeyim? Hasköy'de has bir pastanede bir yandan evet. ısınmaya çalışırken bir yandan da aç karnımı doyurmaya çalışıyorum. Evet öyle. O yüzden bana müşteri Fikriye diyebilirsiniz. Müşteri Fikriye. <gülüyor> müşteri <gülüyor> evet. Her şeyi hazırlamış Fikri Hanım. Ne yiyorsunuz Fikri Hanım? Ayıptır sorması. Açma Çay mı? Çay börek. Börek. Neli börek? Peynirli. Peynirli. Kıymalı ben istemediniz mi kokar diye? Evet, hani gün içinde ne yapacağımı bilmediğim için hani, öyle soğanı soğanı... Gün içinde ne yapacağımı olmaz. bilmiyorum derken, yani şimdi genelde... <gülüyor> şimdi bir şey olur. Biri de pişmek zorunda kalın. Durduk yere. Ben yani işte ucu açık bir cümle kurdum. Yani bilmiyorum artık. <gülüyor> ne yapıyorsunuz bütün pastırmaları falan gece mi yiyorsunuz? Artık zaten bir şey olmaz bu <gülüyor> gün zaten. Ben geleyimdir. rahat rahat yiyeyim <gülüyor> Peki Fikriye Hanım ne yapıyorsunuz müşteri olmak Normalde için? Normalde ilaç firmasında çalışıyorum. Normalde tabii. diyorsunuz ilaç firmasında evet. ama pastanelere Ay. de gidiyorsunuz Ay. yani. Evet en çok vaktimi buralarda geçiriyorum tabii. <gülüyor> Pastanelerde aranıyor musunuz? Allah Allah. Keşke <gülüyor> kıymalı ya sevdik burada da kimse yok mu diyorsunuz? Peki <gülüyor> Fikriye hangi film var aklınızda? E, Lorenzo'nun yağı demek istiyorum. Lorenzo'nun demek istiyorum bol da ekplus kahveye beledim <gülüyor> Lorenzo'nun ya. <gülüyor> Arap ya diye dip. <gülüyor> Türkçemize çevrilen. Ay. Evet o şeydi değil mi? Aslında çok da acıklı bir film değil mi? Olur Nick Nolte'nin oynadı değil mi? Evet. Nick şey Nolte. Izlemiştim. Nick Nolte vardı değil mi? Babasıymış da Nick Nolteymişti değil mi babasıymıştı? Ee, yani filmin çok içeriğini hatırlamıyorum çok küçüktüm izlediğimde ama e, şey böyle çok duygusal bir film olduğu için ağlamaklı bir film olduğu için hatırladım. Bir de gerçek hayattan bir alıntı olduğu için Onu da Sizinle bunu paylaşmak istedim efendim. Ne yaptınız paylaştınız fikri yani? Evet, peki öyle. efendim Umarım. görüşmek siz de bana bilet vererek bir pastanedeki makus talihini yıkacaksınız Vallahi bence roman yazınız siz bırakın bu ilaç dünyasını valla hakikaten var öyle bir şeyiniz var yani teşekkür ederim bir betimleme Tabii. daha yapar mısınız? bir betimleme ya o şey hani Cem Yılmaz diyor ya işte nereden uyduruyorsunuz diye anlık gelişme şimdi siz böyle yapınca gelişine <gülüyor> peki efendim umarız evet, bir daha gene yaratıcılığınızın doğrunda olduğunuz onlarda sohbet ederiz çok sağ olun görüşmek üzere teşekkür ederim yayınlar umarız aç karnını doyurur peynirli poğaçalarla diyoruz börek börek Börekler. kalite poğaça deyince sanki biraz durumu yokmuş gibi anlaşılıyor ama peynirli börek, börek yiyen yani. yani kahvaltıda Sanki biraz daha durumu varmışçasına. Patateslerimiz Lorenzo yağı ile kızartılmaktadır. Bir dahaki menüye bir Yaman Esperi daha. daha çıktı işte. Lorenzo yağımızda Transya yoktur. <gülüyor> yağlarımızda trans Lorenzo kullanılmamak. Günaydın efendim. Good morning. Ya, Good morning. be. Oh be bir erkek sesi duyduk sabahtan beri. Valla dakikalardır kadın, kadın sohbetleriyle hoş bir güne çevirdik programımızı. Valla dakikalardır arıyoruz da bir türlü düşmedi ya. Ya özellikle i̇şte. sanki gıcıklığını yapıyormuşuz gibi. Evet sanki. Sanki. Kimle görüşüyoruz biz? Onur ben. Onur, Onur Bey. Bey. Hoş geldiniz. Ne, ne Onur Bey diyelim size. Hoş bulduk. Bana da muhasebeci Onur diyebilirsiniz. Ya. Muhasebeci Onur Bey. Aynen bu çakallarla danstaki muhasebeci servetle benzerim az çok 3 aşağı 5 yukarı diyorsunuz Yani, yani. Evli yani. misiniz Onur Bey? Yok işteyim şu anda İşteyim diyorsun doğru mantıklı <gülüyor> evli olmamanızın engellendi e, işten... Evli mi pardon evli misiniz anlamadım da evli değilim ya Evli misiniz evet. evde evde değilsiniz evli de değilsiniz, evde evde de değilsiniz. Hiçbir şekilde değilsiniz Aynen <gülüyor> Muhasebecilerin böyle kadınlara cazip geldiği söylenir <gülüyor> Ya da ben şimdi ilk defa bunu <gülüyor> söyledim var mı öyle bir şey? vallahi kadınlara sormak lazım. O gerçek bir tam bir muhasebe. Yani gibi. size böyle şey var mı dışarı çıktığınızda falan sabah pastaneye gitsiniz. İsterseniz yani... Hasko'ya bir uğrayın derim. Yani orada e, börek yiyen peynirli börek yiyen abanmış bir tane hanımefendi görürseniz <gülüyor> hiç çekinmeyin. <gülüyor> Şöyle oluyor daha çok bunu hani muhasebeci olduğumu bilenlerden e, test ederek Mesela bankacılarla ilgiselerimiz gayet güzel tabi. Yani size bir şey gösteriyor böyle bankada çalışan hanımefendiler. En evet. azından bizim yani. dünyamızdan birisi diye bakıyorlardır büyük ihtimalle. E yani en azından kişiler oluyor Adam paradan yani. anlıyor. Hem paradan <gülüyor> hem kadından hem anlıyor. Hem kadından anlıyor esas. Maşallah. Evet Onur Bey çok teşekkür ederiz bu verdiğiniz evet, evet. kişisel evet. bilgiler için. <gülüyor> Cevabınızı şimdi da alalım. Şimdilik bilmem mi bilmiyorum listesi diyeceğim ilk. Aa, doğru valla. Bir abi. tane söyleseniz yeter. Böyle bir liste yapmanıza gerek yok. Listeyi yok, biz yaparız bunu zaten. Bunu söyledilerse daha başka filmlerim de vardı. Çünkü ben severim çünkü gerçek hikaye bazı güzel istiyor insanlar. Onun için şillerin listesi özellikle etkileyenlerin başında gelir. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ekledik listemize. Kolay, kolay gelsin yine. Bak sen ekledik listemize. Şimdileri listeli liste, liste, liste, liste, şimdi Evet evet. Double Double oldu orada sevgili dinleyiciler. Bu da bugün güzel anlarından bir tanesi. Reklam kaçırdık bu arada. Ya reklam kaçmaz. Günaydın efendim. Yer değiştirir. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Emre Güçdemir ben. Emre Bey hoş Aha, geldiniz. adam daha yayınımızda diyoruz <gülüyor> Emre Bey. <gülüyor> radyoya adam geldi. <gülüyor> Valla radyoya adam geldi. Sizin Emre. Ne, ne Emre diyelim? Aa, bıyıklı. Olabilir. Bıyıklı adam gibi Gidenler. adam Emre diyelim Teşekkür o zaman. Teşekkür Adamın dibi Emre. Hasosu Emre. Evet, sizi çok özlemiştim ben. Bir yıldır İstanbul'da çalışıyorum böyle iş için geldim. Ne iş şey yapıyorsunuz Emre Bey? Gıda, Gıda mühendisiyim. Ne Nerede yapıyorsunuz? İstanbul'da? Hayır Ankara'da iş mi yoktu Emre Beydi. Gittiniz İstanbullulara. Ya fırsat şehri dediler. Taşı toprağı altın dediler. Gittim ben de. Ne oldu? Öyle. Randıman aldınız mı İstanbul'da? Randıman bol. Çok güzel bir şey. Artık randımanın herhalde İstanbul'daki karşılığı. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul Türkçesi çünkü farklıdır derler. Doğru. İşte havası güzel hayat havası gü falan gü filan. <gülüyor> randıman o. <gülüyor> randıman o diyorsunuz. Peki o zaman randımanlı günler düzeltti. <gülüyor> ne diyelim Ebru? Daha da randıman olsun. Hayırlı i̇şte, randımanlar olsun. Bu Peki iş için Ankara'ya gelince ha. ailenizle mi kalıyorsunuz? Yoksa böyle otelde falan mı kalıyorsunuz? Yok arkadaşımla beraber kalıyorum şimdilik. Hı -hı. Aile Öyle falan yeni yeni burada mı? Ya döndünüz mü geri bu tamamen? Ankara'da. Siz de buradasınız, ailem de burada, arkadaşlarım da burada öyle gurbete evet. gittik. Ay ya, yazık bizi de aileden sayıyor. Vallahi helal olsun. Şücağı Adamın abi. dibi de, diye boşuna demedik yani. E, her sabah okula sizle gidiyordum. E şimdi öyle işe gidiyoruz. Her gün her gün aynı şarkılar müzik çalarda. Olmuyor. Olmuyor. Vallahi sizsiz Emre de Bey, olmuyor Emre vallahi Bey, Bey. Vallahi hakikaten sizsiz. Buralar hiç çok randımansız. Randımansız kaldı şehrimiz. <gülüyor> Dönün artık. Yani, Ama <gülüyor> <önce> filmle <gülüyor> gelmedi aslında. Artık Öncesine dönmenizi istiyorum. film olarak da tutkuyu söyleyebilirim. Tutku. İnsanın hayatını bir anlatıyor diyorlar. Hı. Hmm, şey, Mel Gibson'ın tutkusu değil Aha. mi? Hı. Hmm. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sonuçta size ediyorum. True yayınlar. Story yani. O da bir True Story. Tabii, bazı True Story. Yani. Peki, efendim. teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Görüşmek yayınlar. üzere hoşça kalın. What down some Odan Sabah. Modern, Sabahlar. Modern Sabah'ların son dakikaları sevgili severler Bu dakikalar ki içinde iki şanslı isim barındırıyor. Öyle böyle değil, iki özel isim. O iki özel ismi de şu anda açıklayayım. Hemen oracıkta açıklığı vermişler diyecekler bizim için. Hemen ilk dinleyicimizi eee da, e, dalihli dinleyicimizi şey yapalım. Kod adıyla beraber <gülüyor> Çimen, yani Zeynep aslında ama Çimen Zeynep. Çimen Zeynep. Çimen Zeynep. Çimzey diye. diye geçer. Ve diğer dinleyicimiz Müşteri Fikriye. Müşteri, müşteri Fikriye. Fikriye. Müşfik diye geçer. Müşfik diye geçer. Aa bak oradan çekme. ne kadar enteresan. Vah. Demek ki Müşfik Kenter'i de böyle anlayacaktık. Yani. Ne kadar saçma bir şekilde andık büyük bir Usta Evet. Ama olsun ee, Müşteri Fikriye ve Zeynep Çimen bugünün talihleri oldu. Kendileri tebrik ediyoruz. Radyo 95. özel gösteriğimde. Ne zamandı hemen söyle. 27 Kasım Salı günü CEPA Sinemaksimum sinemalarını bekliyoruz. Sevgili dinleyiciler bugün bu davetiyeler yine havalarda uçuşacak Radyo dinleyicileri için. Kazanma şansınız var. Bakarsınız yarın da kazanma şansınız olur. Olmadı, Olmadı. öbür gün de öbür olur. Öbür gün de olur. Bol bol davetiye var bu aralar Radyo bunu da hatırlatalım. Geldik Veda şarkımıza. Şimdi ben bu şarkıyı sabah dinledim. Güzel mi çirkin mi tam bilemiyorum ama eski güzel şarkı. İkincisi hemen kestir.lattığı için bir güzel tarafı var. Yani. Hadi bir dinleyelim. Dale ile bitiriyoruz Remember Me Radyonuzda hoşça kalın. <Gülüyor> mükemmel, mükemmel bir gün olacak.